Günaydın. 94 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madren. Desteği için dinleyicimiz ve dostumuz Minever Tombil'e de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bugün programımızda ilk başta bu birkaç haftadır birkaç aslında en çok son hafta gündemimizi işgal eden Madde 75 ile başlayacağız. E, bu Twitter'da e, dinleyicilerimiz zaten e, gündemde gazetelerden de takip ediyorlardır. Aynı zamanda Twitter'da da yoğun bir sosyal medya kampanyası başlatılmıştı bu madde 75'e karşı. E, nedir bu madde 75? Madde 75 olağanüstü hal kapsamında aslında meclisten geçiren kanunlardan sadece bir tanesi. Ama bizim en çok ilgimizi çekmesinin nedeni e, doğa talanını, ekolojik talanının önünü açacak bir madde olması. Bu madde 18 Ağustos Perşembe günü sabaha karşı düşük katılımlı bir oylamayla yasalaştırıldı. Ee, ve de madde 75'in e, dediği şey aslında devletin e, yaptığı bu acele kamulaştırmayı standart hale getirmek olacak. E, yatırımların stratejik gerekliliği ve aciliyeti kapsamında her tür hukuki prosedür, idari izin, ruhsat gerekliliği ve ÇED raporu gerekliliği ortadan kalkacak... bunu yine etten okuyorum Birkan Nüksel'in haberinden ee, ve de e, aslında bu tabii yine Türkiye'nin işte 2023 hedefleri kapsamında ve yerli yatırımın işte ve yerli ve yabancı yatırımın önüne açmak için cez raporunu ve işte diğer tüm prosedürleri ortadan kaldırmaktan e, başlıyor ve normalde bu tarz yatırımlarda bizim koruyucu doğayı koruyucu halkanımız olan Çevre kanunu, orman kanunu, toprak koruma kanunu gibi e, hukuki koruma zırhları devre dışında kalacak deniyor. E, evet, adı da stratejik proje bazlı yatırımların korunması. Bunlar tamamen e, parlamentonun e, denetiminin e, dışarıda bırakılıp bakanlar yürütmeye bırakılması. Yani demokrasinin de sonu olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda da Fatma Yörür'ün BBC Türkçe'de yaptığı iyi bir e, haberde. 75. madde doğayı sermayeye devredecek diyor. Açıkçası epey zamandan beri de açık radyoda, özellikle açık gazetede üzerinde durmaya çalıştığımız bir şey bu. Şokun yarattığı darbe girişimi gibi şokların yarattığı sersemlik ortamı içinde daha kolay geçen bir şok doktrini uygulaması. Yani sermayenin, neoliberal düzenin kolaylıkla geçen. Normalde itiraz edilebilecek şeyleri o sersemlik içinde geçirebilmesinin çok çarpıcı bir örneği gibi gözüküyor bana. Evet e, ve benim e, tüylerimi diken diken eden kısmı ise e, bir gün Gazetesi'nden okuyorum. Bunu da Selin Tekin'in haberinden. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz çevre etkisi değerlendirmesi, ÇED kuralları deyip çevreyi putlaştırmışsınız. Sermayenin önünü açacağım, ruhsatlarını vereceğim, gitsin yaz, gidip yapsınlar. İstediğiniz kadar kızın ama elektrik üretmek zorundasınız. Köylü teyzeleri dizip bağırtıyorlar. O teyzeler masum ama arkasında başka planlar var. Kömür santrallerinin önü açılmalı ifadeleri ben benim tüylerimi diken diken etti gerçekten. Yani çevreyi putlaştırmak derken. Evet, i̇şte bu bunların hepsi New Orleans'de de itiraz eden işte Katrina kasırgasının arkasından bütün kamusal devlet okullarının ...olduğu gibi özel sektöre devredilmesi... ...Charter School'da... ...aynı e, argümanlar var... En, ...engellemek istiyorsunuz siz aslında... ...eğitimi de... ...işte çevreyi de... ...yani Şili'de de e, darbede... ...Pinochet darbesinde de aynı şeyleri... ...yani Naomi Klein'in kitabına bir daha gözden geçirildiği zaman... ...bunun her yerde... ...aynı sloganlarla aynı şekilde... ...yani Çevre Bakanı'nın söylediği yeni bir şey değil... ...ama gerçekten tüyler ürpertici tabi... Evet, yani bu çevreyi putlaştırsaydık gerçekten durum bu halde mi olurdu? Keşke beraber çevreyi putlaştırsaydık. Devam ediyor. Şehir, iş adamları en çok çet sürecin uzunluğundan şikayetçi önlem alıyoruz. 15 gün içinde yanıt gelmez ise olumlu sayılacak. Bunun için yönetmelik ve tüzük değişikliği yeterli. Kapıda süründürmeyeceğiz yatırımcıyı diyor bakan Öz Haseki. Evet, e, Mahmut Tanalda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Parlamento tamamen devre dışı bırakılmaya çalışılıyor demiş ve anayasanın e, yani bakanlar kuruluna verilmesi idari işleyiş olduğu gibi devre dışı bırakılması bu kabul edilemez. Anayasanın 56. ve 64. maddelerine aykırıdır. 13. maddesine göre de insan haklarını düzenleyici maddeler sadece kanunla yapılır. Tek bir kanunla diğer kanunları bypass edip atlayıp maddenin geçmesi çevre cinayetlerine sebep olabileceklerdir demiş. Ayrıca da uluslararası hukuku da zorluyor. Bakanlar kurulu kararlarına itiraz hakkınız yok. Oysa uluslararası sözleşmeler en temel haklardan biri olan hak arama özgürlüğünü korumayı garanti altına alır işte o. Yani teyzeler, nineler filan dediği bakanın aslında hak arama özgürlüğü insanların yaşadığı toprakları, suları, yiyeceklerini filan korumaları yani. Evet ve de aslında bahsettiğiniz gibi küresel bir boyutta sadece Türkiye'de değil bu adaletsizlik küresel bir boyutta yaşanıyor. Yeni bir web sitesinden bahsedebiliriz. Çevre adaletinin küresel atlası, uluslararası bir grup aktivist ve bilim insanının... Ortaya çıkardığı bir webse bir atlas dünyadaki tüm çevresel çatışmaları şu anda gösteriyor harita üzerinde. Devam ediyor anladığım kadarıyla bu çatışmaların işlenmesi ama şu anda 1840 tane ekolojik nedenlerden kaynaklanan çatışma listelenmiş durumda ve her bir çatışmaya baktığınızda Ee, bu vakalarla ilgili ayrıntılı bilgiyi de bulmak mümkün ee, web sitesi olarak da e, Atlasof Environmental Justice diye bakıldığı zaman e, dinleyicilerimiz bu siteye ulaşabilirler ve oradan e, bu çatışmaları görebilirler. Bir anlamda da şeyi de ekleyelim. Tekrar dönersek 75. maddede denen e, olayın ne kadar vahim sonuçlar alacağını. Mesela Yakup okumuş yıllardır bu işin takibinde olan bir hukukçu avukat e, çevre konusunda e, yıllardır gönüllü avukat. Akkuyu Sinop Nida, ni, İneada gibi nükleer santralleri HES, bütün HES'leri hidroelektrik santralleri 3 altyapı yatırımlarını 4 termik santralleri E sit alanlarını bu yasadan etkileneceğini söylüyor bunların. Ve tek bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaşanan tüm hukuki mücadelelere, Danıştay'ın defalarca verdiği iptal kararlarına rağmen birkaç saat içinde çıkacak diyor. Bir gerçek bir felaketten bahsediyor. Yani hiç olmazsa dava edilebiliyordu idari işlemler. Şimdi dava edilemeyecek ve birçok kanun Devre dışı, elektrik piyasası koruma kanunu, orman koruma kanunu, meraları koruma kanunu, su ürünlerini koruma kanunu, çevre kanunu, toprak koruma kanunu ve devlet su işleri e, devre dışı kalıyor diyor. Yani orman, mera, toprak cinsi ve ekolojik değerine bakılmaksızın alınacak kararların da telafisi olmayacak diyor. Bir de son olarak şeyi de ekleyeyim, Profesör Beyza Üstü'nün söylediği bu yasa, Mezopotamya Havzası'nı, Kaz Dağları'nı, Sur'u, Artvin'i, Arhavi'yi, Tepe'yi, dereleri ele geçirmeyi amaçlıyor diyor. Ama unutulan bir şey var, bölge insanının direnilmesi diyor. Çok önemli bir şey var şimdi. Mücadele şimdi de başlayacak bakalım. Şok doktrini geçerliliği koruyor. Evet ve bu çatışmaların ve bu madde 75'in aslında ciddi ekonomik yönünün daha detaylı olarak incelenmesi ve konuşulması lazım. Çünkü orada bir tanesi yatırıma açmak niyetiyle yapılan bir madde, geçirilen bir maddeden bahsediyoruz. Bir de hala bu enerji üretiminin bundan yani 300 yıl öncesinden kalma metotlarla yapılmasına dair bir... ...algının e, neden olduğu... ...bir maddeden bahsediyoruz aslında. Bu e, aslında çevre adaleti... ...dediğimiz şey de... ...ve çevre çatışmalarının dünyadaki pek çok... ...çevre çatışması tam olarak da bundan... ...kaynaklanıyor. Yani... E, Erişebildiğimizi düşündüğümüz aslında kolay bulduğumuzu düşündüğümüz fosil yakıtları e, olan bu bağlılıktan dolayı ve bu fosil yakıtları tükettiğimiz için şu anda dünyada daha önce gitmediğimiz yerlere girmemiz gerekiyor. E, hassas olduğunu düşündüğümüz yerlere girmemiz ve daha fazla fosil yakıt çıkarmak gerekiyor. Oysa ki bir dönüşümü başlatmak mümkün. E, buradan iyi haberlere mi geçelim ya da ben kısaca bir hemen şey yapıp e, bir iyi haber verip dinleyicilerimizi rahatlatmak istiyorum. Bu dönüşümü... gerçekleştiren e, yerlerden bir tanesi var. Belki duymadığımız ve şu anda hani, e, haberleri düşmeyen onlarca köy var bu şekilde. Bu İngiltere'de bir köy. E, bin kişilik bir köy. Ve de bu köy e, Ashton Hayes diye geçiyor köyün ismi. E, ve bu 10 e, yıl boyunca bu köyde yaşayan insanlar kendi e, karbon ayak izlerini düşürmek için bir çaba sarf ediyorlar. E, ve de İklim değişikliğini durdurmak için biz ne yapabiliriz? Aslında bir oyun şeklinde başlayan bu çabaları şu anda ciddi anlamda bir karbon ayak izini köyün düşürmüştüm de ve de dünyanın pek çok yerinden Tayvan'dan Norveçe kadar köylerden insanlar gelip onların ne yaptığını öğrenmek istiyorlar. Oysaki köyün yaptığı şey çok basit. İlk başta evlerini daha büyük camlarla ve daha iyi enstrasyon yapan camlarla E, ...korumaya başlayıp... ...ondan sonra güneş panelleri koyup... ...daha az uçaklara binerek... ...bisiklet kullanarak... E, ...ve köydeki kamusal alanları da... ...güneş enerjisiyle... E, ...enerji üretimini sağlayarak... ...bu e, dönüşümü... ...gerçekleştirmiş durumdalar... ...ve hedefleri... E, ...karbon nötr hale gelmek... ...önümüzdeki sene içerisinde... E, ...ki... ...2006'da başladıklarından... ...bugüne kadar %80... ...karbon e, ayak izini azaltmış durumdalar... ...yüzde seksen olarak. Evet, ben de bir iyi haber vereyim... ...hatta iki belki... ...yani umut e, esas itibariyle... ...tabii ki mücadeleden geçiyor... ...başka hiçbir yolu yok tabandan... ...yükselen mücadelede... ...bir tanesi Dakota'da... ...devasa bir, 1172 millik bir... ...proje e, var... ...petrol boru hattı koyma... ...ondan Amerika... sınırları içinde olduğu için artık Obama'nın şeyine de lüzum yok. Yani böyle bir Tarsans denilen katran kumullarındaki olay gibi değil. Doğrudan doğruya yerel mücadelelere bağlı Dakota Access Pipeline adı çok büyük bir proje. 3, 4 milyar dolara yakın. Fakat Cannonball ve Missouri nehirlerinin birleştiği noktada yerliler her zaman olduğu gibi dünyanın ilk gerçek doğayla bütünleşen insanlar tekrar e, sırada ve ne suyumuzu ne hayatımızı ne de kutsal yerlerimizi yok etmenize izin vermeyeceğiz diye ayağa e, kalkmış durumdalar ve 350 or credo ve greenpeace gibi örgütlerinde birleşmesiyle Obama'yı Yani sayısız ihaneti, ihanete imza atmış olan büyük hayal kırıklığı yaratan Obama'ya tekrar karşı çıktılar. Böyle bir e, ama delilerin öncülüğünde devam ediyor ve polis büyük müdahale ediyor ama bizim silahlı olduğumuzu söylüyorlar. Evet bir silahımız elimizdeki tek silah dualarımız atalardan ana babalarımızdan kalma diyorlar. bir de e, çok acayip bir şey var e, yani şey işte, ve kebap sonu yok aslında e, bu e, fosil yakıt ihalesine çıkarılıyormuş gene ve nerede e, şey ihale e, New Orleans Superdome denen yerde yani bütün o Katrina kasırgasında yerlerinden yurtlerinden olup Yersiz yurtsuz o spor salonunda kalan insanların bulunduğu yerde şimdi <gülüyor> bir satıyorum satıyorum, saattım satış olacakmış. ona da karşı çıkıyorlar bakalım o mücadeleleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet, yani ancak zaten bu tarz mücadeleler yerel grupların başlamasıyla ve onların öncülük ettiği mücadelelerle oluyor. Yani bu şu anki durumdan en çok kar eden insanların karşısında susarak ya da durumu kabullenerek bir şeyi başaramayacağımız kesin. Kötü haberlere dönelim mi? Tekrardan yani iklim programından bahsediyoruz. Eğer kasırgalardan falan bahsediyorsak yeni bir... Aslında çok yeni değil bundan sürekli bahsediyoruz bu yaşadığımız e, felaketlerin iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin e, insanları evinden edeceğine dair. o e, Amerika'dan bahsediyoruz ki en son e, e, Kaliforniya'da 82 bin kişi evlerinden. edilmek zorunda kaldı çünkü büyük bir yangın çıktı ve bu yangın daha önce hiç görmedikleri kadar büyük bir yangın olduğundan bahsediliyor. 82 bin insan evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca aynı zamanda ki sel felaketiyle 13 kişi öldü ve 40 bin ev ...yaşanamaz hale geldi ve buna... bin olarak görüyorum ben şu an dönemde... ...60 642 evin tamamen yıkıldığı... ...veya hasar gördüğü... ...13 kişinin de hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Ve hükümet... Farklı kaynaklar, farklı zamanlar Yok, olabilir. Yok, son rakam bu olsa gerek, evet. Tamam. E, Vali de şey... ...kendi evini terk etmiyor. Yani valilik... hükümet binasını sen, sular bastığı bastığı terk etmek zorunda kaldı. Artık yani bu son nokta budur herhalde. bin kişi federal yardım için kayıt yaptırmış. 3.000 kişinin hala barınaklarda kaldığından bahsediliyor. Yani durum gerçekten oldukça trajikmiş. Yardım Mevfe istedi Birleşik devletlerinde. Devlet yetmiyor dedi vali e, ve e, ne olur bütün gruplar da gelsin. Mahalleliler e, kurtaralım. ...yerleşimlerini sağlayalım dedi. Çok acayip bir durum var yani orada. Evet. Ee, ve de Alaska'nın e, bir köyünde de... E, ...insanlar kendi e, adadaki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle... ...tamamen yer değiştirmek için bir oylama yapmışlar... ...ve de e, köyden taşınmaya karar vermişler. Evet, birkaç bin yıldır yaşadıkları bir kasabacan fazla bir şey değil yani. Tabii, Evet. Ee, ve yani bu insanların e, evlerinden olması zaten Birleşmiş Milletler'in raporlarında da hep e, önümüze çıkan bir e, sonuç, iklim değişikliğinin sonucu. E, ve insanlar e, iklim değişikliği nedeniyle evlerinden olmaya devam edecekler. Yani burada e, The Washington Post'un okuyorum haberi. E, bu, ilk, bu tabii e, doğal felaket dediğimiz e, kasırgaların ve yangınların e, ve yükselen deniz sularının... Iklim değişikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tartışmalar Amerika'da en azından bir yandan sürüyor ama bir yandan bilim insanları yani bu tartışmaları bir kenara bırakalım çünkü iklim değişikliğinden kaynaklandığını biliyoruz, iklim değişikliği nedeniyle bunların etkisinin arttığını biliyoruz ve bunu önlemek için ne yapacağımıza bakalım derken Amerika'da hala bunun iklim değişikliğinden kaynaklandığını nereden biliyoruz soruları bilim insanlarına sormaya devam ediyor ve de bu önlem alınmasını... geciktiriyor. Evet, birkaç da şey söyleyelim. Yine çok içetici olmamakla beraber yani biyolojik çeşitlilik üzerinde yıllardan beri duruyoruz ama tam bir sebebin nedir? itraf edeyim ki ben bile üzerinde fazla düşünme fırsatı bulmadım. Yeni bir araştırma var. James Dyke yazmış Guardian'dan. Çok önemli bir şey. Çünkü araştırmayı yapan insanlar bu soruya cevap da buluyorlar. biyolojik çeşitlik direncini artırıyor. Biyolojik çeşitlik olmadığı takdirde hayatın direnci azalıyor ve ortadan kalkıyor. Yok oluş meydana geliyor yani. O, o yüzden e, bu ekoloji Ecology dergisinde yeni yayımlanmış bir yazıda üç, üçe ayırmışlar e, türleri. E, bir, bir tanesi yavaş organizmaların, yavaş ...türeyen... ...ama e, kuvvetli bir... E, ...rekabet... ...başka türlerle rekabet edebilen türler... E, ...keystone diyorlar bunlar... ...anahtar e, türler... ...ikincisi... E, ...zayıf rekabet edebilen... ...fakat hızla... E, ...çoğalabilen... ...büyük bir hızda kendilerini türeten... ...Vidi e, dedikleri bir tür... ...yosunlarda filan oluyor... ya da otlarda ayrı otlarında üçüncüsü de hem yavaş türeyen hem de rekabeti olmayan bunlara da kanarya tipi diyorlar ya yani madendeki felakete haber veren kanarya tipleri ve şimdi işte bunların üzerinde yapılan araştırmalar çok büyük bir Çin gölleri üzerinde ekosistemler üzerinde yapılmış bir araştırma bu ve hızla yok oluşa ...gitmektelermiş bütün dünya. Yani yakında Asterix'teki gibi gökler üzerimize çökecek deniyor. Özellikle de bir takım slime denilen tuhaf su yaratıkları çıkıyormuş. Bir de maalesef orangutanların da 10 yıl içinde gitmekte olduğuna dair bir haber verdi. Ian Johnston'dan BBC'den bu ormanları yağmur ormanlarını yaktıkları için 25 yıl içinde 31 milyon hektar yakılmış yaklaşık Almanya büyüklüğünde bir yer ve bunların için yakılıyor. Şey yapmak için. Patates çipsi, pizza, noodle, donut. Diş macunu, şampuan ve biyoyakıt arabalar için yapılıyor. Palmiye yağı denen şeyler. E, oysa orangutanlar e, yeryüzünün yarattığı en ilginç e, yeryüzünde yaşamış en ilginç türlerden biri. Çok uzun yıllar önce okuduğum bir şey vardı. Şempanzelerle karşılaştırmalı bir analiz yapılmış. ve Bir şeyle civatayla somunu veriyorlar. E, şempanzeler Uzun boylu deniyor, yanılıyor, deneme ve yanılma yöntemiyle buluyorlar sonunda zeki bir tür. Orangutanlarsa şempanzayı, civatayı alıyorlar ve saatlerce bakıyorlar. Sonra bir kere de lank diye sokup çeviriyorlar. Yani tüme, tümden gelim düşünce özellikleri var. Zaten insan şeyini de taklit, taklit edebilen... Ee, bir tür yani 500 insan sesi filan çıkarabiliyorlar. Muazzam yaratıcı bir varlık yani. Ama gidiyorlarmış 10 yıl kaldı deniyor. Ne yapalım? Zaten ilk memeli hayvanın yok oluşunda bu iklim için programından vermiştik. Kapattıkken çok kısaca bir iyi haber vereyim artık bu kadar şeyin üzerine. Benim de bir ufak düzeltmem olacak. Sen düzeltmeni yapıyorsun Yok sen, sen bu ilk önce ver en tamam, son peki. Ee, Tamam. Hindistan'da bir, bir insanın başlattığı bir okyanus temizleme operasyonu şu anda dünyadaki en büyük okyanus temizleme operasyonuna dönmüş durumda. Ee, Var Varsova e, plajı söyleniyor. Şu anda e, 50. haftasında e, ve artık hükümet de destek olmaya başlamış bu insanlara ve e, yani plajı görmeniz lazım. Tamamen plastikle kaplı bir plaj e, ve de e, bu insanlar bu plajdan e, kilo, 48 bin kilo e, toplamışlar. E, çöp Ve de e, sonrasında e, bir grup daha katılımıyla... Pardon bir yandan çeviriyorum bir yandan okuyorum. E, toplamda yani bu bir haftada 48 bin kilo toplanmış. Ve de e, bu e, şeye başladıktan beri yani 50 haftada da 2.8 milyon kiloluk plastik çöp toplanmış bu. E, Nedir bu çevre putlaştırması ya? Ya evet evet. Ve yani hani bu bir kişinin e, tamamen ben okyanusları sevdalıyım diye başlayan bir kişinin ve onun çağırdığı gönüllerle birlikte büyüyen bir e, mucize gibi bir şey aslında bir kişiden neler başlıyor diye söyleyeyim. Evet benim de düzeltmem şu özellikle bu hafta sonu içerisinde geçtiğim sene Ömer Madra'nın e, verdiği bir söyleyişi. Yani geçtiğimiz sene tam bugünlerde hatta 16 Ağustos Cumhuriyet Gazetesi'ne Eray Özer'e verdiği bir söyleşi sosyal medya üzerinden oldukça fazla paylaşıldı. Nedenini anlamadığım bir şekilde ee, Ömer Madra açık konuşuyor şakası yok 35 yılımız kaldı diye insanlar da bunu birbirine retweetlediler. Ufak bir düzeltme yapalım 35 yılınız değil 34 yılınız kaldı bu geçen senenin makalesiydi biz yaklaşık bir senedir zaten bunları burada söyledik. Ee, önümüzdeki de tekrardan 35 yılımız kaldı diye e, şey yapmayalım. O zaman da 33 yılımız kalmış olacak. Çok teşekkürler düzeltme için. O zaman böyle kapatalım e, ve haftaya görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.